Boş. Yaşam İçin teknoloji. Merhaba. Kuzey Ormanları savunması, faaliyet durdurma kararına rağmen çalışmaya devam eden Kuzey Ormanları'nı ve Antik Roma su yolunu tahrip eden Burhanettin Soğancılar Taş Ocağı'nın durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada... Ormanlarımız maden, taş, kum ocaklarıyla delik deşik ediliyor. Canlılığın ortasında ay yüzeyindeki kraterleri anımsatan ölüm çukurları açılıyor. Kâr hırsıyla her ağacın altında taş aramakta sakınca görmeyen şirketlerden biri. Burhanettin Soğancılar Kuzey Ormanlarının Kalfaköy bölgesini dinamikliyor. Açlı devasa kraterde kazma vurmaya devam ediyor. Üstelik bunu... İstanbul'u, nefes, yaban hayatına, yuva, köyünün geçim sağladığı kuzey ormanlarının tam ortasında yapıyor. Üstelik Antik Roma'dan kalan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından da istifade edilen Trakya'nın eşsiz 1700 yıllık su isale hattına zarar vererek yapıyor. Üstelik Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı koruma kurulunun tarihi su yolunun bir kısmının yok edildiği, bir kısmında ise kaçak kazılar yapılarak, tahrip edildiği tespitine rağmen yapıyor. Üstelik kurulun koruma kararına ve şirket hakkında suç duyurusunda bulunması kararına rağmen yapıyor. Üstelik Çatalca bölgesinin 37 köy muhtarının ve Kuzey Ormanları Savunmasının Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasına rağmen yapıyor. Üstelik ÇED gerekli değil kararında belirtilen alanın dışında çalışıldığını belirten İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün valilik oluru ile taş ocağı hakkında kapatma kararı vermesine rağmen yapıyor. Faaliyet durdurma kararına rağmen bölgeden alınan görüntülerde iş makinelerinin çalışmaya devam ettiği belgelendi. Burada Çevre ve Şircilik Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili resmi kurumlara sesleniyoruz. Bu yıkımın durması için daha ne olması gerekiyor? Dünyada başka bir benzeri bulunmayan Antik Roma su yoluna vurulan kepçe vatandaşların aklına kaçınılmaz olarak Şu soruyu getirmekte. Şahısların maddi çıkarları yurdun doğasının, köylüsünün, tarihi değerlerinin ve kültür mirasının dahi üzerinde mi? Maden işletmesinin faaliyete geçmesine onay vermek büyük bir hataydı. Bu hata sonunda suça dönüşen bir sürecin başlangıcı oldu. Yasaları çiğneyerek devlet kurumlarını itibarsızlaştırarak çalışmaya devam eden şirkete neden engel olunmamaktı? Orman Genel Müdürlüğü'nü, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı, İstanbul Valiliği'ni verilen karar doğrultusunda harekete geçmeye, yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Faaliyete devam eden işletmenin sorumlularıyla verilen kararın uygulamaya koyulmasında ve denetlenmesinde ihmali olanların derhal cezalandırılmasını talep ediyoruz, dedi Kuzey Ormanları Savunması. Nature'da geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bir Oxford araştırmasına göre doğa temelli çözümler yani Nature Based Solutions, 100 yılın sonuna kadar iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunabilir. Analiz, küresel sıcaklık artışını sınırlamak, ekosistemleri ve arazileri korumak, yönetmek ve eski haline getirmek için emisyonları azaltmamız ve doğa temelli çözümler yatırımını arttırmamız gerektiğini gösteriyor. Oxford ekibi, ekosistemlerin korunması ve büyük ölçekli restorasyonu ve iyileştirilmiş arazi yönetimi dahil olmak üzere doğa temelli çözümler, önlemlerinin küresel ısınmayı 1,5 derecelik ısınma hedefi için 0,1 derece, 2 derecelik hedef için ise 0,3 derece düşürebileceğini keşfetti. Bu 2025 yılından itibaren yılda 10 gigaton karbondioksiti kaldırarak elde edilebilir. Bu miktar ton karbondioksit başına 100 dolardan daha düşük bir maliyette. Küresel ulaşım sektörünün yıllık emisyonlarından da daha fazla. Bilim insanları Meksika'nın başkenti Mexico City'nin yılda 50 santimetreye varan bir hızla toprağın altına battığını açıkladı. Araştırmacılar 21 milyon nüfusa sahip olan Kuzey Amerika'nın en kalabalık kentinin toprağın çökmesi nedeniyle meydana gelecek seller ve yıkılabilecek binalar nedeniyle tehlikede olduğu uyarısını yaptı. Uzmanlar ilk kez 1900 yılında yılda yaklaşık 9 santimetrelik bir hızla Mexico City'nin battığını fark etmişti. Yeraltı suyunun sondajı 1950'lerin sonlarına kadar devam etti ve bu süreç içinde batış hızı yılda 30 santimetreye çıktı. Ardından sondajın yasaklanmasıyla çökme hızı yeniden 9 santimetreye düştü. Ancak bu çözüm kentin batışını durduramadı ve şehrin nüfusu arttıkça daha da kötüleşti. Solid Earth dergisinde yayınlanan çalışma tarihi şehir merkezi de dahil olmak üzere şehrin bazı bölümlerinin artık yılda 40,6 santimetre hızla battığını ortaya koydu. Bazı bölgelerde durum daha da kötü. Kentin az gelişmiş kuzeydoğu bölgesinde batış hızı 50,8 santimetre. Diğer taraftan araştırmacılar kentin çekme hızının durdurulma ihtimali olmadığını ifade ederek kuzeydoğu'nun sanayileşmesi durumunda durumun daha da kötüye gideceği konusunda uyarı yaptı. Adana Çukurova'da küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği etkisini gün geçtikçe daha çok hissettiriyor. TRT'den Fatma Erin haberine göre kışlar daha kurak geçiyor. Yazında kavurucu sıcaklıklarla birlikte buharlaşma artıyor. Bu durum tarıma da yansıyor. İklimle beraber Çukurovalı çiftçinin yıllardır alıştığı Ekim ve hasat zamanları değişti. Tarlasında Ekim'i daha önceki yıllarda Nisan ayında yaparken çiftçi bu yıl Mart ayına kaydı. Durum çok ciddi Çukurova'da dahi.